Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.